Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, Diğerkem'da Damla Özler ve sevgili program Ortağım Raufkösemen'le berabersiniz. Bugün çok özel de bir konuğumuz var ve çok kritik bir mesele üzerine konuşacağız. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Şebnem Korur Fincancı bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, elbette Merkez Konseyi Üyesi ama aynı zamanda Merkez Konseyi Başkanı. Merkez Konseyi Başkanı, evet, evet. doğru. E, bugün hocamla birlikte hekimlerin ve sağlık ortamının halleri üzerine diyeceğiz ve sürdürdüğünüz kampanyaya ben atık yaparak sözü hemen Rauf'a bırakacağım. Anlatın doktor diyeceğiz, değil mi Rauf? Evet, anlatın doktor diyeceğiz ama e, şu anda süren bir grev var. Dün başladı, bugün de devam ediyor. E, üstelik e, hekim camiasının ve Türkiye'nin gördüğü en kitlesel e, e, sağlık grevi olarak yaşanıyor. Biraz grev hakkında bilgi alalım önce hocamızdan. E, nasıl gidiyor, neler oluyor. Sonra da böyle temel başlıklar üzerinden biraz bize anlatacak şeyler vardır muhtemelen. Hocam antrenmanlıdır bu konularda, anlatıyordur sürekli. Onları dinleriz. Doğrusu nasıl gidiyor? Gerçekten bu görev eylemimiz herhalde şimdiye kadar olan en katılımlı görev eylemi oldu. Biz tabii uzun yıllardır özellikle sağlık sistemine ilişkin yaşanan ciddi tahribatı dile getiren, daha bu sistem değişmeden önce olabilecek tahribatları öngörerek, paylaşan bir meslek örgütü olarak buna karşı hem bilgiyi üreten ve biriktiren hem de mücadele eden bir örgütte olduk. E, fakat hani bu denli katılımla, bu denli hekimlerin e, yüreğinde hissederek içinde yer aldığı e, bir görev eylemi e, ben anımsamıyorum doğrusu 40 yıllık meslek hayatımda. Burada elbette hekimlerin özellikle son dönemdeki bu değersizleştirilmesi, hekimlik mesleğine yönelik yaklaşım ve özellikle de tam biz 14 Mart'a girerken giderlerse gitsinler söylemi etkili oldu. Üzüntülü ve öfkeliler hekimler. Bunun yansımasını da sahada görüyoruz. Bütün illerden fotoğraflar geliyor, katılımla ilgili paylaşımlar yapıyor meslektaşlarımız. Ve bu anlamda da aslında uzun yıllara dayalı örgütlü mücadeleyi kucu gibi gösteren siyasi otorite yaklaşımına karşı aslında bir örgütlü mücadelenin önemi ortaya çıktı ve hekimler de bunu içselleştirdiler. Bu açıdan da çok sevindirici diye söyleyebilirim. Peki hocam e, grevden bahsediyoruz. Taleplerden e, bahsedelim biraz. Çok özetle hekimler ne istiyorlar, talepleri neler e, ve bu grevin sonuçlarında ulaşmak istedikleri yer neresi? Evet aslında tabii giderlerse gitsinler söyleminde biliyorsunuz ücretlerini az buluyorlar ifadesi de vardı. Oysa ücretler aslında uzun zamandır tali bir talep. Tabii ki insanca yaşayabileceği koşulları talep eder bütün insanlar ve hekimler de öyle ama daha önemli bir takım talepler var. Örneğin sağlıkta şiddete ilişkin durmayan bu şiddetle karşı karşıya kalmak istemediklerini dile getiriyor hekimler. Ve özellikle de e, sağlıkta şiddete ilişkin düzenlenmiş olan yasal zeminin yeterli olmadığını, uygun koşullarda e, yer almadığını da ifade ediyorlar. Türk Tabikleri Birliği olarak biz bundan 11 yıl önce aslında bir tasarı hazırlamış ve sonra da güncelleyerek bugüne kadar getirmiştik o tasarıyı. E, ayrı bir düzenleme olması gerektiğini söylüyorduk ama bir torba yasaya ek madde olarak girdi ne yazık ki ve dolayısıyla yargı nezdinde de bilinirliği, uygulanabilirliği sınırlı oldu. Onun ötesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması e, uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini ifade ettik ama ne yazık ki bu da gündeme gelmedi. Tutuklu yargılama nedenleri arasında olması gerektiğini söyledik. Türk Ceza Kanunu ve Ceza muhakemesi Kanunu'nun içinde buna yer verilmesi, atıf yapılması gerektiğini söyledik. Bunları yapmadılar. İşte e, dün yapılan açıklamada gördük ki buna ilişkin bir takım düzenlemeler yapılacağı sözü verildi. Tabii bu bir niyet beyanı, bundan sonrasını göreceğiz. E, tabii sağlıkta şiddetin ötesinde e, elbette e, uzun çalışma saatleri, Zorlu çalışma koşulları ile ilgili düzenlemeler talep ediyor hekimler. Özellikle genç meslektaşlarımızın eğitim almaktayken, eğitim ötesinde sistemi yükünü taşımaya dönük e, uygulamalar, kabul etmeyeceğimiz uygulamalar. Bunu defalarca dile getirdik ki Rümeysa Berinşem'in kamyonun altında kaldığı o kaza aslında bir kaza da değil, bir iş cinayeti ve bunu görünür Kılmak. Bunun üzerinden de çalışma saatlerinin, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden bir söylem geliştirmek bizim için zorunluluk. Bunun yanı sıra tabii çalışma koşullarımızla ilgili olarak güvencesizleştirme, özellikle son yıllarda çok yaygınlaştı ve bu güvencesizleştirme her alanda karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili güvenceli çalışma koşulları talep ediyor hekimler. Nitelikli hekimlik yapmak istiyorlar, iyi hekimlik yapmak istiyorlar. Klinik özelliklerine, bağımsızlıklarına dönük müdahalelere karşı ses çıkarıyorlar. Beş dakikada bir hasta muayene edince aşikarken bizi beş dakikaya zorlayan o düzenlemelere karşı bir tutum alıyorlar. Aslında yalnızca kendi hakları için değil bu talepler aynı zamanda toplumun sağlık hakkı içinde böyle bir tutum içindeler. Tabi e, biliyoruz işte bu pandemi sürecinde balkonlara çıktı, alkışladı insanlar. Hakkınız ödenmez dedi siyasi otorite, kamu otoritesi. Gerçekten de ödemediler hakkımızı. Komite 19 meslek hastalığı sayılsın. İlliyet bağı aranmadan yani gençler için söyleyelim nedensellik bağı aranmadan diyeyim. Bu e, düzenlemeyi talep ettik ama iki yıl geçti herhangi bir gelişme olmadı. Yıpranma payı talep ediyorlar. Hekimler bu salgında her yıl için 120 gün. Ee, bunlar e, tabii bu taleplerin ötesinde evet insanca yaşayabilecekleri bir ücret talep ediyorlar. Ayrıca emekliye yansıyacak dolayısıyla emekli olduklarında da insanca yaşama koşullarını sağlayabilecekleri e, talepleri var. E, şöyle İzmir Tabip Odamız'ın bir e, anketi vardı emekli hekimlerle ilgili. Geliriyle geçinebildiğini söyleyen yani emekli hikim oranı yüzde yedi iki buçu geliriyle geçinemiyor. Bu kadar ağır, bu kadar zorlu bir alanda emek verip yıllarını adayıp ardından böyle bir koşula maruz bırakılma kabul edilebilir gibi değil elbette. E hocam bir de bu meseleye hani giderlerse gitsinler denmesi ne neden olan bir gidiyorlar durumu var. 2002'in il e ilk İki ayında 197 Ekim ihal belgesi istedi sizden yani Türk Tabipler Birliği'nden. Böyle bir belge isteniyor. Dinleyicilerimiz için anlatalım. Yurt dışına çıkabilmek için. Ee, bu belgelerin sayısı da gittikçe artıyor. 2020'de 931 mi? 32 mi? Öyle bir şey notlarıma yanlış yazmış olmadıysam. Ee, gittikçe de artıyor bu belgeler. 2021'de, evet 1405'miş pardon sizin yazdığınız nota bakıyorum şimdi. Şimdi bu 1405'e bakınca memlekette e, eğit, e, İngilizce eğitim veren iyi tıp fakültelerinin mezunlarının sayısından daha az bu sayı. Yani 1500 civarında mezun, pardon, mezun demeyelim. Öğrenci alıyor bu okullar, hadi mezun ettikleri de o kadar olsun diye varsayalım. Yani bu aslında çok nitelikli bir emek dışarıya gitmeye kalkıyor demek ki. Gerçekten giderlerse gitsinler mi bunlar yani? Şimdi öncelikle e, insanların e, memleketlerinden gitme, e, gereksinimi duymasını zaten kendi başına çok üzücü. Hiç kimse e, böyle bir e, zorunluluk olmadan böyle bir yaklaşım tutturmaz. E, dolayısıyla e, gitmeleri e, onlar adına e, memleketlerini bırakıp gitmek, artlarında sevdiklerini bırakıp gitmek zorunda kaldıkları için e, bir üzüntü kaynağı hepimiz için. Ama onun ötesinde Türkiye'deki sağlık ortamı içinde bir üzüntü kaynağı olmalı. Çünkü evet özellikle genç meslektaşlarımız gitme yönünde tutumalıyorlar alıyorlar. Ve bunca emek verdikleri eğitimlerini, eğitimlerinin sonucunu başka bir ülkede kullanacaklar. Oysa biz burada hekimleri gitmek zorunda hissetmedikleri koşullar sağlayarak burada emek vermeleri için tutabilirdik. Bunu ne yazık ki başaramıyoruz. Tabii burada ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya olmaları, gelecekleriyle ilgili kaygı duyuyor olmaları, özellikle genç ve eğitimli insanların başka ülkelere gitme eğilimini de arttırdı. Yalnızca hekimler değil aslında. Ama hekimler tabii ki sağlık ortamında ciddi bir sıkıntıya yol açacak böyle bir durum nedeniyle daha görünür oluyorlar kaçınılmaz olarak. Çünkü hepimizin bu sağlık sisteminde öyle ya da böyle bir teması var sağlık sistemiyle ve bizim geleceğimizi bir biçimde ellerimizden kayıp götüren bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Yani giderlerse gitsinler asla diyemeyiz. Tabii ki ee, geleceğimiz, geleceğimizde e, ihtiyacımız olan hekimler e, burada kalabilmeli, onun koşulları yaratılabilmeli. 1405 ciddi bir rakam aslında her 10 hekimden, mezun olan tıp fakültesinden mezun olan her 10 hekimden biri gidiyor anlamına geliyor bu. E, bu mezun olan hekimlerin bir kısmının e, eğitim aldıkları tıp fakültelerinde Nitelikli tıp eğitimi konusunda da soru işaretleri olduğunu unutmamak gerekiyor. Ardı ardına tıp fakültesi açmak bir işe yaramıyor. Tıpkı kocaman binalarla hastane açtık diye övünmenin bir işe yaramaması gibi. Çünkü ne binalar ne de adına tıp fakültesi denen yapılar bizim gerçekten nitelikli tıp eğitimi, nitelikli tıp hizmetini sunmamızla ilgili Yeterli değil. Ee, içindeki insanlar eğitimli ve iyi yetişmiş nitelikli değerli e, hocalarıyla ve e, iyi yetişen genç meslektaşlarımızla var olabilir ancak bu binalar ve tabelalar. Ee, bir de diğer yandan şey de var sadece e, yurt dışına gitmeleri de değil yani eğitimin e, niteliğinin daha doğrusu hekimliğin niteliğinin artması için uzmanlık yapılması ihtiyaç var. Çok şey bir şeyle söylersek, basitçe söylersek. Ama örneğin son beş yıldır çocuk cerrahi, jinekoloji, göğüs cerrahi, beyin cerrahi gibi dallarda uzmanlık sınavı kontenjan, sonrasız kontenjanlar da olmuyor. Yani hekimler aslında bu mesleğin böyle dallarında da kendilerini geliştirecek şekilde bir pozisyon almıyorlar. Bu bizim bu da bir tür gitmek zaten. Yani kendisini daha ileri pozisyondan daha geriye doğru çekerek sistemden çıkıyor. Veya sistemin daha güvenli alanlarına kendisini yerleştiriyor. Burada bir soru değil de bir şey durum ifade ettim hocam. Soruyu siz kurgulayıp <gülüyor> cevabını verin. Yok yok aslında içinde bir soru da barındırıyor. Bir de yorumla ilgili şöyle bir yanı var. Şimdi bir kere uzmanlık daha nitelikli bir hekimlik için gerekli olan bir durum değil. Ee, uzmanlık e, sonuçta bazı tedavilerin sürdürülebilmesi için gerekli uzmanlaşma alanları. Yoksa hekimler zaten tıp fakültesinden mezun olduğunda nitelikli hekimler olarak eğer nitelikli bir tıp eğitimi almışlarsa nitelikli hekimler olarak alana katılıyorlar ve özellikle de koruyucu sağlık hizmetleri alanında yani birinci basamak dediğimiz sağlık hizmetlerinde bizim bu nitelikli hekimlere çok ihtiyacımız var. Ama öyle bir noktaya geldik ki birincisi tam da böyle toplumda algılandığı için kendileri de uzmanlaşmak zorunda hissediyorlar hekimler. Çünkü birinci basamağın değersizleştirilmesiyle yok sayılmasıyla beraber e, uzmanlaşmadan bir değer bulamayacaklarını, değerlerinin karşılık bulamayacağını düşünüyorlar. Ee, bu ciddi bir sorun bence ee, ama tabii ki bizim aynı zamanda uzmanlara da gereksinimimiz var. Bir çocuk cerrahı olmazsa olmaz tabii ki bir çocuğun cerrahi girişimi gerektiğinde ya da bir kadın doğum uzmanı olmazsa olmaz tabii ki e, özellikle de koplike bir takım cerrahi kadın doğumu ilgilendiren e, jinekolojik sorunları ilgilendiren cerrahi girişimler gerektiğinde Kalp damar olmazsa olmaz. Ama tabii bunların planlamasını doğru yapmak gerekir. Önceliği birinci masamaya vermek. Ardından da her aşamada gereksinim olan uzmanlık alanlarında eğitim alma e, duygusunu, eğitim alma isteğini e, köreltmemek gerekir. Ama ne yazık ki, ee, örneğin mal praktisi. aslında taleplerden biri de oydu tabii ben atladım. Ee, mal praktisiyle ilgili yaklaşım, e, tıbbi uygulama hatası olarak tanımlanan durumlar örneğin e, yasal düzenlemeye göre tümüyle hekimin e, omuzlarına yüklenmiş bir sorumluluk. Oysa tıbbi uygulama hatası olarak gördüğümüz pek çok olayda sistemin aksaklıklarından kaynaklanıyor Yaşanan sorunlar Anlat doktor dediniz e, İki gün önce Genç bir meslektaşım Öğrencilerimden biri e, Başına geleni anlattı 2012 yılında e, Bir Tedavi e, süreci izliyor, e, Ama 2016 yılında e, Tazminat davası Tıbbi uygulama hatası gerekçesiyle Tazminat davasında Bilirkişi görüşü 2012 yılında var olmayan bir tedaviyi neden uygulamadı diye onu kusurlu buluyor. Şimdi e, 4 yıl sonra e, daha bir o, o 4 yıl sonra e, yeni ortaya çıkmış bir tedaviyi e, 2012'de meslektaşımızın bilmesi gerektiğini varsayıyorlar. E, bilirkişilik sisteminden tutun da yasal düzenlemelere kadar çok ciddi sorun var. Saldı ki Meslektaşımızın bulunduğu ilde 2022 yılında da o tedavi uygulama olanağı yok. Çünkü onunla ilgili e, gerekli yapı yok. <gülüyor> dolayısıyla evet, <gülüyor> dolayısıyla e, hani bir, zaten 2012'de olmayan bir tedavi yöntemi, iki meslektaşımızın bulunduğu yerde zaten halen de geliştirilmiş değil o yöntemi uygulayabilmek. Dolayısıyla Böyle çok ciddi sorunlar var ve buna karşı 2 milyon tazminat istiyorlar bu arada meslektaşımızdan. Hayati boyunca kazanamayacağı bir paradan söz ediyoruz tabii ki. Ve bu koşullar karşısında da meslektaşlarımız artık diye tanımladıkları alanlarda uzmanlık eğitimi almak istemiyorlar. Evet bu da bir gidiştir doğru. Bu da bir terk etmedir. E, bence bir an önce bütün bu sorunları çözecek bir sağlık sistemini e, kurgulamak ve e, bu sağlık sistemini hayata geçirmek gerekir. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın buna yanıt olmadığını bu 20 yıl içinde hep beraber gördük. Evet, birinci basamak meselesinde de benzer bir durum var. Yani Birinci basamak aslında önleyici hekimlik ya da koruyucu hekimlik alanında değil, Tedavi edici hekimlik alanında gelişmeye teşvik ediyor. Şu an uygulanan birinci basamak sistemi. Üstelik hekimleri bir manada da taşeronlaştırıyor. Yani bu şeydeki gibi biz kurye meselesinde duyduk ya yeni bir kavram olarak esnaf kurye diye. Yani kuryenin işte sözleşme yaparak şirketin bir şeyi, taşeron şirketi haline gelmesi. Ana şirketin. Burada da Sağlık Bakanlığı'nın alt hizmetlerini veren şirketler haline gelmeye teşvik ediyor hekimleri. Burada da bir problem var. Bu hakikaten baştan yapılandırmamız gerekiyor. Yani bana kalırsa sosyalizasyonu talep etmemiz gerekiyor. Yeni baştan bir, bir ücretsiz kamu hizmeti sistemi kurulmasını sağlıkta talep etmemiz gerekiyor. Sizin de böyle bir talebiniz olduğunu tahmin ediyorum. Bizim 90'lardan hatırladığım bir afişimiz var. Her zaman... Ee, o afişi bütün afişlerimizin arasında e, ayrı tutmuş ve çok sevmişimdir. Bir nüfus cüzdanı vardır afişte e, ve e, nüfus cüzdanı olan herkese ücretsiz sağlık hizmeti talep eder. Evet, e, Türk Tabipleri Birliği başından beri bunu ifade eder, eşitler, e, ücretsizler e, ve e, tabii ki bunun... Tüm toplumun gereksinimi olduğu aşikar. Bunun yanı sıra evet sosyalizasyon yani Türkiye'nin her yerine ulaşabilir ve insanların ulaşabildiği bir ekip çalışmasının mümkün kılındığı. Bu ekip çalışmasının aynı zamanda e, yalnızca bizim sağlık diye gördüğümüz fiziksel ve ruhsal iyilik hali için uğraşan ve koruyan değil ama evine yemek götürüp götüremediğinden... Sobasını yakıp yakamadığına, içme suyunun temiz olup olmadığına, bu içme suyunu kirleten tüm o sanayi sistemlerine yönelikle çalışmalar yürüten bir mekanizma gerekiyor. Ki zamanında bununla ilgili önemli adımlar atılmış. Ne yazık ki çalışma koşulları olumsuzlaştırılmıştı. Basamaklandırılmış bir sağlık sisteminin aynı zamanda bir eğitim Alanı olduğunu da hekimliğin sürekli bir eğitimden geçtiğini de unutmamak gerekiyor. O basamaklandırılmış sağlık sisteminde siz basamaklarla ileriye doğru yönlendirdiğinizde e, başvuran hastalarınızı <gülüyor> sonrasında da size geri dönük olarak evet bu yönlendirme yerindedir. Yerinde bir yönlendirme yaptınız ve sonucunda biz buna ulaştık bilgisinin geri geldiği, geri beslediği o hekimi. Dolayısıyla e, hekimin bundan sonra gelecek hastalarında da benzer bir e, bilgiyle hareket edeceğini e, görebilen bir sistem e, çok önemli. Geri bildirimlerle yürüyen bir sistem. Çünkü biz hep söyleriz hekimlik bir usta çırak ilişkisidir. Ustalarımız... Alandayken de bize geri bildirimler vererek bu eğitimi güçlendirir, zenginleştirir. Dolayısıyla haklısınız. Evet, taşeron şirketler yerine yalnızlaştırılmış, mücadele gücü zayıflatılmış e, tek tek hekimler yerine bir arada bir ekip çalışması için de e, dayanışmayla emek vereceğimiz bir sağlık sistemine ihtiyaç var. Hocam hem taleplere baktığımızda hem de bu konuşmaya baktığımızda aslında iki hatta bir arada konuştuğumuzu görüyoruz. Hekimler yaşamak, yaşayabilmek istiyorlar ve yaşatabilmek istiyorlar. Yani hem sisteme yönelik taleplerimiz var ve düzeltilmesi gereken yerler hem de hekimlerin haklarına yönelik taleplerimiz var. Fakat bu seferki kampanya süreciyle ilgili şöyle bir e, belki fark da var mı diye üzerinde konuşmak e, isterim. Hekimlerin bu sefer... Her şeyi anlatıyorlar çünkü bu sağlıkta dönüşümle beraber gelen değişikliklerin nasıl etkileri olduğu genel olarak çok da bilinmiyormuş bilgisi artık haiz. Yani e, şirketleştirilmiş aile hekimliği meselesi, COVID-19'un e, meslek hastalığı olmaması meselesi, hekimlerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar e, ve bu sistemin onların üzerine bindirdiği yükler... Aslında bugüne kadar başka tür bir iletişimle üstü örtülüp hep yine hekimin sorumluluğuymuş gibi gösterilmişti. Bir yandan da bu iletişimle mücadele ediyorsunuz ve aslında ne olduğunu da anlatmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bu süreçteki zorluklardan biri de alanı temizlemek ve meseleyi doğru aktarabilmek sanırım. Öyle değil mi? Evet, en zor yanlarından birisi bu, alanı temizlemek. Aslında biz alanı gördük ki hekimler için en azından temizlemiş ve görünür kılmışız bu sağlıkta dönüşümün olumsuzluklarını. Şimdi kamuoyunun da bilgisine sunmaya daha fazla gayret ediyoruz. Ki aslında bu sağlıkta dönüşüm, sağlıkta şiddetinde, bu taşeronlaşmanın da, bu yalnızlaşmanın da nitelikli hekimlik sunma konusundaki engellerin de sebebi. Evet, onun için çok teşekkür ederim. Gerçekten tam da sizin ifade ettiğiniz gibi. Zaman çok hızlı. Evet, son bir dakikaya girdik. Kapatmamız gerekiyor programı. Bugün hekimlerin hekimlik mesleğinin güncel durumuna ilişkin konuştuk. Ee, bunun için bir sözünü ettiğimiz bir kampanya vardı Anlat Doktor diye. Twitter'dan Anlat Doktor etiketini takip edebilirsiniz. TTV'nin Türk Tabipleri Birliği'nin kampanyası. Konuğumuz Şebnem Korur Fincancı'ydı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı. Ben Rauf Kösemen ve Ortam Damla Özler ve Şebnem Hocamla birlikte. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.